Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programında birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş buldum Nasılsınız? Allah afiyet olsun. inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin Amin ee, Evet bir Muharrem'i idrak ettik Hicri Hicri başını idrak ettik. Ee, i̇nşallah bugün hocamla e, hicret üzerine konuşalım diye düşünüyorum. Hocam e, hicri yılbaşınız da mübarek olsun inşallah. Amin. Hayırlar getirsin bu yeni yılımız e, bize İslam dünyasına böyle bir dua ile başlayalım. E, son zamanlarda e, böyle İslami uyanışla birlikte paralel olarak siyerdeki bazı önemli tarihlerimiz de ayrıca gündeme gelmeye başladı. İşte Hicri yılbaşı, ondan sonra Mekken'in fethi gibi konular. Yani mesela Miladi yıl başında. Ee, Mekke'nin fethi genelde e, tesid ediliyor ona dair programlar yapılıyor yani hicri yılbaşını da e, idrak e, babında bir takım programlar düzenleniyor yani hicretten günümüze bize e, neler taşınabilir hicret ruhu nasıl bir ruhtur Bunlar anlaşılmaya çalışılıyor Yani yeniden bir sanki siyer idraki gibi Değil mi Resulullah Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı hayat haline getirme Gayreti mücadelesinde Hangi duraklar var Bunlar nasıl bir anlam taşıyor Bir inancın Bir değerler manzumesinin Hayat haline gelmesinde Hicret de çok büyük bir hadise mutlaka. Onu evet biz de bu İslam'dan hayata ölçüler çerçevesinde kendi hayatlarımıza nasıl, hangi boyutlarıyla, hangi ruh iklimiyle taşıyabiliriz çerçevesinde bir değerlendirme yapsak diye düşünüyorum. Yani siz nasıl bakıyorsunuz? Hicret nedir? Ee, hakikaten Resulullah Efendimizin o, o yürüyüşünde, İslam'ı tebliğinde, e, mücadelesinde nedir? E, hangi boyutlarıyla e, öne çıkan bir büyük e, hadisedir? E, oradan başlayalım hocam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti Bugün konuştuğumuz hicrettir. Ondan önce de Habeşistan hicretleri var. Evet. Onun bir kalıcılığı bize dönüşümü bakımından olmadı. Yani o hicret eden sahabiler hicret ettiler. E, lokal dedik, dediğimiz bir e, sonuç elde edildi orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti bugünkü konuştuğumuz hicrettir. Ancak... Hem gün itibariyle bugün mesela bir Muharrem diyelim. Ee, hicret bir Muharrem'in olayı değildir. Ta evet. üç ay sonrasının olayıdır. Hicret 13 sene sonra, hicretten 13 sene sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde bizim takvimimiz olması gereken gündür diye kararlaştırıldı. Evet. Müslümanlığın takvimi haline getirildi. Evet. Hicret takvimi dediğimiz. Yani bizim takvimimiz hicret olsun dendi. Evet. Neden? Hicret Kuşmalık İslam için... takviminin başlangıcı olsun. Başlangıcı olsun dendi. Halbuki evet. İslam'ın ondan önceki 13 senesi var mesela. Evet. Mecûde 13 evet. sene var ama takvimimiz buradan başlansın, başlansın dendi. De. Kimi o zaman bir istişare yapıldı. İşte kimi Efendimiz Aleyhisselam'ın gönderildiği BİSET günü olsun, kimi vefat ettiği günü olsun gibi teklifler bulunuldu. Artık tam ayrıntısını tabi bilmiyoruz. Ama netice şuna ulaşıldı. Ee, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hicretini esas alalım dendi. Bu evet. da yıl olarak gün olarak değil. Yani şu yılda hicret etti. O yılı sıfır bir sayalım evet. dediler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi burada çok önemli bir şeyi e, güne çıkarmak istiyorum. Efendimiz hareket ederken Ebubekir Radıyallahu ile beraber bu günü birinci gün olarak başlatıyoruz diye hareket etmedi. Muhakkak evet. Yani öyle bir düşünce yoktu. Daha sonra e, mesela Mekke fethedilince asabım, bugünü artık hicret günü yapalım Hı -hı. demedi. Veya benim Mekke'den çıkışım sıfır bir olsun hicret günü olsun buyurmadı Ömer radıyallahu anhın döneminde İslam oturdu bu oturmuş İslam geriye doğru incelendi İslam'ın izzetini Evrenselliğini kabul edilirliğini sağlayan en önemli Celil olay de. nedir? dönüm noktası. Dönüm noktası nedir? Milat diyorlar zaten. Evet. O milat kelimesini özellikle kullanmak istemiyorum. Evet. Başka bir şeye benzemesin diye. Evet. Hani milat da anlamda değil. Yani, tabii, yani milat doğuş anı. Doğuş anlamı. Ama evet. işte doğuştan çok başka bir tarih evet. çağrıştırıyor ya. Evet. Şimdi dönüp baktılar. Baktılar ki İslam'ın bir öncesinde 13 sene var. O 13 senede de kulluklar var, Kur'an iniyor vesaire ama İslam'ı evrensel, kalıcı ve güç haline getiren şey hicretle başlamış. Evet. Dolayısıyla hicret, e, İslam'ın sıfırı, sıfır noktası. Yukarı doğru yükselmek için başladığı evet. birinci basamağa olmaya uygun bulunmuş ashab-ı kiram tarafından. Allah onlara razı olsun ki bu Ömer'in iştihadı kadar o gün yaşayan ashab-ı kiramın da ...onay Tastik, vermesiyle, onay, evet. dolayısıyla bir söz birliği var. Çünkü evet. ihtilaflı bir konu değil bu. Değil, evet. İhtilaflı bir konu değil. Şimdi bu çok önemli bir nokta üstadım. Bugün biz hicreti konuşacaksak... ...radyomuzda, televizyonumuzda... ...kitaplarımızda yazacaksak... Evet. ...bu hicreti bize tahmin bırakanların... ...duygusunu... ...kesinlikle hissetmek zorundayız. Yoksa bir salonda... Ken yani niye hicreti takvim, e, yapıyoruz. takvim yapıyoruz, çağrıştırdığı evet, ne olmalı? Çıkış doğuş noktası bir. Yoksa evet. bir salonda 3000-5000 Müslümanı toplayıp bir gece, e, işte oradaki Müslümanlara hafızları getirip Kur'an okutup, işte deve figürleri yapıp vesaire böyle işte heyecanlı konuşmalar yapıp e, kutlanacak bir olaydan çok bize orijinalimizi çağrıştıracak bir. ...olay olmalı hicret. Evet. hani ...hicreti biz... ...ya oldu bitti... ...mümin ecdadımıza ait bir hatıra olarak yad edeceğiz. Bunun bir anlamı yok. Evet. Biz tarih kurumu değiliz, ümmetiz. Ya da... ...hicreti kıyamete kadar... ...İslam'ın... ...canlı tutan... ...aktif... ...organlarından biri olarak göreceğiz. Evet. Eğer... İkincisini yapacaksak bu birinci maddeye işaret ettim işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan öncesinde 13 sene bulunduğu halde ki mesela ben bir Müslüman olarak şu kainatta e, Allah'ın en büyük nimeti nedir sorulduğunda maneviyat alemi açısından Efendimiz'in gönderilmesidir demez miyiz? Amin. Gönderildi de Efendimiz icra etti. Yani biset. Çok büyük bir olay. İnsanlığa evet. rahmeten lil alemin. Amin, evet. Ben mesela bazen tefekkür ediyorum böyle bir itiraz bakımından değil de yani içimde kaynaşmalar oluyor. Ya Efendimizin gönderilmesinden büyük mü diyorum. Ya ama BİSET'i de kutlamak mümkün. BİSET'i de yani bugün yeniden anlamaya çalışmak da, mümkün. Yani Ömer radıyallahu anh takvim başı yaparken nasıl BİSET'ten daha önemli görür hicreti? Evet. Burada bir çizgi var. Nedir o? Nedir o size göre? Efendimizin biseti ve hicret bireysellikle evrensellik arasındaki farktır. Efendimizin biseti bireysel olarak bütün insanlığa hitap ediyor. 13 sene öyle kaldı zaten. Hicretle beraber evrensellik çatısına çıktı evet. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anh, yani evrenselliği nasıl çıkarıyorsunuz oradan? Yani İslam'ı yani Ev, evlere sıkıştırılmış dinden... ...devleti olan din hı. haline getirme. Evet, evet. Topluma yön veren... ...din evet. haline getirme. Evet. Hüküm koyan, Allah böyle diyor. Hı hı. Allah faizi haram ediyor. Koyamazsın sen faiz serbestliği... ...diyen bir din olmasıyla... ...namaz kılın, sesinizi çıkarmayın. Karışmayın elin gavuruna. Diyen anlayış arasındaki... ...fark, Ömer'in kafasındaki fark işte. Evet. Onun için Ömer... ...bir seti bırakıp Allah ondan razı olsun... ...daha büyük bir olay olduğu halde aslında... ...aslında çekirdek o yani... E tabii ...çekirdek ki. o aslında... ...o olmasa hicret Hicretler de olur... ...hicretlerden olacaktı... Tabii. ...ama... ...başka hiçbir şey olmadı... ...mesele Habeşistan'a hicret de başlatmıyor... ...niye sönük bir hicret çünkü Habeşistan... Evet. ...sonuç vermemiş bir hicret... Evet. ...hala bireysellik de... Var. ...Mesela Habeşistan'da Necaşi ne yaptı... ...bireysel hürriyet verdi... Evet. ...bu benim mülkümde serbestsiniz dedi... ...ama... 10 Hristiyan Müslüman olmadı orada. 70 evet. kişi geldiler, 70 kişi geri geldiler. Evet. Yani yani 10 Hristiyan Müslüman olsa bile belki. Belki 20 oldu diye yani, ama krallığa dokunulmadı. Dokunulmadı. Siyaset yani sistem değişmedi. Siyasete müdahale edemediği yere gitti Hasan evet. Beykram. Evet. Ta Hayber'in fethinde Cafer Radıyallahu Anh geri geldi. Neredeyse 20 sene sonra geri geldi yani. 20 değil ama 17 evet. sene sonra filan geri geldi. Efendimiz sevincinden heyecanlandı yani neye evet, sevineceğimi evet. şaşırdım dedi buyurdu. Ama Cafer gittiği gibi geri geldi radıyallahu anh. Evet. Bu çok önemli üstü adam. Dolayısıyla hicretteki asıl ruh İslam'ın sancağını dikme ruhudur. Evet çok güzel. Binaenaleyh bugün biz hicret kutlarken hicreti tefekkür ederken ya dediğim gibi tarihi bir olay olarak anıp duracağız bunu ...Hidreles gibi bir şey anılıp duruluyor. ...olacak. Ya aslında öyle değil... ...herhalde değil mi yok, hocam? yani Ya da... ...kaybettiğimiz bir... ...ruhu... ...arama vesilesi yapacağız... ...Hicretimiz. Evet, evet. İnşallah... ...buradaki konuşmamız da o bizim. toplantımız yani yani da o inşallah. Evet, yani öyle olmasını istiyoruz. Evet. Aksi takdirde... ...kuru bir kutlama yok bizim dinimizde zaten... ...kutlama evet. diye bir şey yok bizde. Evet, evet. İhya etme var tekrar etme var. Tabi olmak var. Aynısını yapmak var. Yani kuru kuruya kutlasan ne olur, kutlamasan ne olur? Hıram mağarasının aynısını evimize yapsak da Hıra mağarasına girsek bir şey ifade ediyor mu? Sevr mağarasını yapsak da baba oğul oraya girsek efendimizin hatırasını mı tazelemiş oluruz yani? Evet. Yani bir ziyaret etmeye bile ...bir anlam verip verememeyen Müslümanlar da var mesela. Niye Hıra mağarasına git çekerdi... ...iki rekat namaz kılsam ben Kabe'de... ...daha değerli değil mi? Evet. Mesela öğle namazını cemaatte kaçırdım... ...diyelim Hıra Dağı'na çıkıp ziyaret ettim. Yazık cemaatle namazı kaçırmaya değmez mi işti Neden? Evet. Hıra'dan inildi, devleti kuruldu İslam'ın... ...mağara ziyaret dönemi bitti. Evet. Ya daha aktif... ...daha yatırıma müsait alanlar üzerinde çalışmamız lazım. Bu birinci A noktamız üstü. Evet. Bunu bir kenara müsaade ederseniz koyalım. Güzel. güzel. İkinci bir noktamız var. Bu soruma, yani araştırmama diyelim ya da böyle mi oluyoruz... Hı hı. E, ...koğuşturmamıza e, cevap niteliğinde ikinci araştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Mekke fethedildikten sonra yani hicretten sekiz sene sonra. Evet. Mekke'nin fethi hicretten 8, 8 sene, sene, sonra sene sonra. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından da 2 sene önceye tekabül eden bir tarih. Şu mesajları var. Artık hicret bitti. Evet. Halbuki hicret o güne kadar farzdı. Evet. Medine'ye hicret buyurunca Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret etmek adeta imanın şartlarından biriydi. İzin verirse sana Peygamber Aleyhisselam geri gidebiliyordun. Evet, Çünkü evet. Müslümanların bir yerde toplanmaları, güç olmaları gereken bir zamanda ...evde oturmak yok... Evet. ...köyünde ibadet etmek yok... ...ümmetin güçlü görünceye yerde bulunacaksın... ...anlamında... ...fakat çok ince bir çizgi üstadım... ...keşke bu dikkatimizden kaçmasa... ...birinci noktayı çok iyi anlayacaktık... ...şimdi Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethinden sonra... ...yani izah ca'e nasrullahi... ...vel fetih... Evet. ...Allah'ın teyidi ile fetih geldi... Evet. ...İslam sancağını dikti... ...devlet oldu... Şirkin kalesi çökertildi evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah Kabe müminlerin fiilen Ve teorik olarak Kabe'si oldu evet. Daha önce teorikti fiilen küfrün elinde esirdi. İyiyim. O noktadan sonra şuna dikkat ediyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Farklı mesajlarında Hadis-i şeriflerde bitti hicret Bitti hicret evet. Şeklinde mesajlar veriyor Ama cihat diyor evet. Ama cihat. Hicret bitti cihat diyor yani hicret bir yerde toplanmaydı. Cihat açılmadır. Evet. Açılmadır. Net bir mesaj buradan ne çıkıyor? Müslümanların Mekke fethinden sonraki dönemde açılma üzerine tefekkür etmeleri gerekiyor. Büyümeyi düşünmeleri lazım. Çünkü büyümeyen hicret değilse küçülmeye mahkum olur. Evet. Dolayısıyla bizim bu ikinci noktadan temas ettiğim şey hicreti İçimize kapanıp kalenin kapılarını kapatıp içeride sağlığımızı canımızı koruyup ezanlarımızı okumak için ayakta kalmamız gereken bir dönem olarak göremeyiz hicreti. Çünkü hicretin o pratiğini Efendimiz bitiriyor kıyamete kadar fetih var diyor. Evet. Yani Medine'ye hicret bitti kıyamete kadar fetih var diyor. Evet hicret men edilmiş bir şey değil. Gerektiğinde Müslümanlar hicret edebilirler. Üçüncü maddede ona temez edeceğim. Müslümanlar hicret edebilirler. Etmeleri gerektiğinde belki yine farz olur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu bizim e, bir muharremde kutladığımız diyeyim, ihya etmeye çalıştığımız hicretine kendisi bir çizgi çiziyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. O mantık bitti Medine'ye sığınıp müşriklerden korunduğumuz ve o, o kıyamete kadar bitmiş anlamına mı Resulullah Medine hicreti bitti Medine hicret evet. bitti kıyamete kadar evet. ondan sonra ne var cihat var cihat, var, evet. cihat nedir ümmeti Muhammed'in büyümesi e şöyle bir şey hocam burada yani e, Mekke ortamında bulunmak e, bugün e, söz konusu değil mi yani o, dolayısıyla yani hicret eğer Mekke ortamında bulunmanın e, bir zarur, zarureti ise onun sonucu ise yani bugün de o manada bir e, hicret duygusu. Yani e, şüphesiz üçüncü noktamız evet. ona e, nispeten temas edecek. Yani hicretin zatı kendisi menedilmiş değil. Evet. Ya Medine'ye gelir hicret edersiniz Ya da burada Müslümanlık olmaz Hükmünü kaldırıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Artık Medine'de bizim Mekke'de, Mekke'de bizim Taif'te bizim evet. Her yer bizim evet. Ordusu olan Siyaseti olan Devleti olan Yönetimi olan Halkı olan bir sistemiz artık biz evet. Yani kaçmıyoruz kimseden Çünkü Hı -hı. hicret bir kaçmanın adıdır evet. İslam kaçma durumundan kurtulmuştur Bitmiştir kaçma Hı -hı. Lokal olarak yeryüzünün A-B noktalarında, C noktasında bir kabile, bir devletin mensupları, filan Müslümanlar... Kaçma, o, kaçma kelimesine bir... de bence bir şey yapsak mı hocam, şimdi kaçma kelimesiyle ifade etmek de belki... Hicretin e, yani minler tarafından anlaşıldığı manasını biraz zedileyebilir mi diye düşünüyorum. Doğru, zedileyebilir ama yani belki o, o kelimeye daha uygun ha. bir kelime bulalım. Yani stratejik bir kaçma ha, mı diyelim ya. Stratejik diyelim buna. Bir Doğru. Stratejik bir yer tercihi belki. Yani biz burada değil de orada olacağız gibi değil mi yani? Ama yani kaçma kelimesi kullanılıyor hicrette. Farabi dini diyor, diyor. Mesela dini için kaçtı diyor. Evet. Dini için. Hmm. Yani bunu göç kelimesini de ben kullanmak istemiyorum hocam. Evet. <gülüyor> Göçü de leyleklere uygun görüyorum. <gülüyor> göç yani, de değil. Yani makar. Göç de değil. Sıradan bir değil, değil. Değil. Evet. Değil. Yani, yani bir, bir muhaceru, stratejik bir yer değiştirme. Yer değiştirme diyelim. Yani bir alandan bir başka alana gitme. Yani oradan çünkü Mekke'ye Geri gelme iradesi vardı değil mi? Yani şey için. Ama gelmemişler bir daha. Mekke'ye dönen olmamış bir ya daha sonra. Yani dönen olmamış şöyle ama fetih için, fetih için gelmiş. tabii fetih tabii, için tabii. bir gün kurtar Mekke'yi evet. de hicrettirme evet. belki. Evet. Yani Müslüman muhacir olur ama Müslüman göçmen olmaz geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> göçmen <Evet>. gelmesi <gülüyor> biraz eziyor evet. beni. Ya yani kendi içimizde o muhacirliği Taşımak yani, lazım evet. İkinci bu noktamızdan sonra bir üçüncü evet. nokta daha var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis şeriflerinde hicret kelimesinin e, kullanıldığı hadislerinden bazılarında çok ince bir nokta var üstadım. Muhacir Allah'ın haram ettiği şeyleri terk edendir diyor. Evet evet. Çok dar bir alanda... Ama orijinal bir alanda hicret tarif ediyor Efendimiz. Allah'ın haramını terk etmek. Çok hoş bir ifade bu çok, hocam. Çok hocam. Ve çok şey ifade ediyor. Ve her zaman yaşanacak bir hicreti. İşte kıyamete kadar evet. bir stratejik hicret de bu asırda evet, evet. Dolayısıyla bazen camiye uzak bir ev diye ev satıp camiye yakın ev almak da bir hicret çeşidi. Aynı mahalleden olduğu halde. Evet. Bazen ...komşunun ailesi... ...tesettüre riayet etmiyor... ...bu biz binadan taşınalım... ...karşı daireyle çölüşmeyelim... ...alt daireye geçip... ...o ailenin... ...yani üsttekilerin kapısı açıldığında... ...müstehcen şeyler görünüyor... ...benim çocuklarım bunu görmesin diye... ...aynı binanın alt katına taşınmak... ...müthiş bir hicret hocam... ...çünkü üçüncü hadisler ne diyor... ...üçüncü grup hadisler... ...hicret... ...mâ anhu... Evet. ...Allah'ın yasağından kaçmaktır... ...evet... Muhacir de Allah'ın yasağından kaçan adamdır. Evet. Demek ki bu ümmetin peygamberi aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye giderken çeşerken, hicret kelimesini kullanıyor. Sonra yıllar sonra hicretle ilgili Allah'ın yasaklarından haramlarından kaçmayı aynı kelimeyle ifade ederek kullanıyor. Şöyle bir şey çıkardım. Yani sanki iki tür hicret var gibi. Bir stratejik hicret. Yani İslam'ın hani ben diyorum hayat haline gelme mücadelesinde e, verilen bir kararın sonucu. İkincisi de kişisel hayatlarımız içindeki hicret. Yani bu ikinci verdiğiniz örnek. Yani Allah'ın yasaklarından kaçma. Geleceğim... Her Müslümanın kendi içinde Yaşayacağı bir hicret hassasiyeti. Var. Evet. Şimdi dördüncü noktaya gelelim işte evet. Böylece ana dört maddemi bitirmiş olayım. Şimdi dördüncü noktada e, Medine'ye meşhur e, Riyazu ı başlarken okunan bir hadis var. İnnemül Amâri bin Niyat hadisi. Evet. Yani çok meşhur. Evet. Müthiş evet. bir hadis Şerif Buhari'de. Müslim'de rivayet edilen. Orada Orada da bir Efendimizin <gülüyor> e, İslam'a, Müslümanlığa, niyete verdiği bir örnek var. Evet. Medine'ye kim ne için geldiyse hicreti odur diyor. Odur diyor, evet. Mesela adam Medine'de, Mekke'de bir kadını sevmiş. Evlenelim mi demiş. Ben hicret edeceğim demiş o da. E, ben seni seviyordum. Gel Medine'de evlenelim demiş. Evet. O da baltlanmış, baltır güldür muhacirlerle beraber gelmiş. Yani evet. Ömer bin Hattablar, Ebu Bekirler, Radıyallahu anh'ım onlarla beraber Onlar gelmiş. Demiyor. Ama adam gavur değil. Yani evet. Peygamber sahabesi yani. Fakat bir niyet sıkıntısı var. Ne o niyet sıkıntısı? Bir Resulullah devlet kursun diye aleyhisselam onunla beraber hicret etmiş. Bu da o duygudaki bir kadını kaçırmamak için onunla beraber gitmiş. Evet. Ama Müslüman ayrı bir konu. Müslümanında bir sıkıntı yok. Burada bir fazilet savaşı var. Çünkü. Hicret büyük, ecri. Büyük bir ecir yakalama. Hı. Yani Hı. Fazileti yakalama. Ne diyor hadis-i şerifte? Allah'a ve peygamberine gelenin hicreti Allah'a ve nedir? Bir kadının peşinden gelenin hicreti de kadın hicretidir diyor. Evet, yani o da evet. Medine'de ama adam. Evet. Adam gene de Hicret yani diye Şekil şartları tamam ama muhteva değiş. E, muhteva değil. Yani niyet değişik. Niyet değişik. İç, evet. i̇ç dünya değişik. Tabii. Dolayısıyla biraz önce dediniz ya siz yani iki türlü hicret düşünüyorum. Evet. ...bizim için iki türlü Allah bunları bir tane göre... ...kalbe göre ölçüyor. Evet. Nere gidersen git... ...ister Habeşistan'a git... ...istersen Medine'ye git... ...istersen Kabe'nin içine sığın... Evet. ...yani duvarları açılsın Kabe'nin... ...senin içine gir, orada öl... ...Allah kalbe bakıyor. Tabii. Dolayısıyla... ...belki bugün... ...Medine'ye hicret gibi bir hicret... ...dünyada gerekmeyebilir... ...belki de her gün on yerden gerekiyordur. Evet. Geliyoruz zaten... Bu çok önemli mi? Hayır. Medine'ye gelenlerin kalbindeki Allah'a ve Resulüne hicret, heyecanı, kıyamete kadar milyarlarca müminin sınavıdır aslında. Evet. evet çok... Hekimoğlu İsmail abimiz Allah afiyetini Sınavı daim etsin. Yani ümmetimize hizmeti olan Hı. abilerimizden Hı. Hı. Hı. Ceyret, birisi. Onun yıllar önce bir sözü vardı siz de duymuşsunuzdur. Bana göre hicret bu zamanda diyor televizyonlu odayı bırakıp televizyon soduda oturmaktır diyor. <gülüyor> hocam işte bu ikinci noktaya temas evet, edin. Evet. Allah'ın neyeti. Beni zikrullah'tan alıkoyuyor mu bu televizyon? Evet. Ben bu odada oturmayayım. Deyip öbür odaya geçmek. Bu bir hicret çeşidi. Belki de hocam Suriye'yi bırakıp mesela burada bombardıman var diye İstanbul'a gelmek kadar zor bir şey bu. Elbette, Çünkü öbürü can elbette. korkusuyla atıyor seni zaten. Atıyor, evet. Ama bu odayı kilitleyip öbür odaya geçmek daha zor olabiliyor. Yani o bir hakikaten hocam hayat tarzını değiştirmek. Yani hayat tarzını gayrimüslim ölçülerden İslam ölçüsüne çekmek belki çok daha Şimdi hep siz bana istila yani. İstila ile karşı karşıya Yani istila üstelik iç duygularımıza evet, varınca. varınca Siz bana soruyorsunuz ben cevabım Şimdi değişelim mikrofonları <gülüyor> isterseniz Ben size sorayım üstadım Mekke'den Medine'ye gitmek mi zor? Lat ve uzayi toplum baskısını Mahalle baskısını bırakıp Resulullah peygamberimdir demek mi zor dediğimizde gördük ki Ebu Cehil içinde aslında İslam'a karşı sempati bulunduğu halde niye Muhammed oldu deyip akraba evet. yani peygamberliğin o amca çocuklarına geçmesinden rahatsız olduğu için inat etmiş bir kere. Evet. Şimdi biz bugün bir Muharrem'de toplantılar yapıyoruz. Evet. Bunun yapılmaması diye bir şey söylemiyorum ben ama içeriği donanımımız açısından da Elbette bir şeyler söylememiz lazım. Kuru bir toplantı propagandası yapacak alemiz yok burada bizim. Tabii. Şimdi bugün Müslümanlar olarak biz üstadım e, internet bağımlılığımız diye bir tehlike yaygın bir kanser gibi geliyor. Çocuklarımız evet. için bilhassa. Tabii. Kaldı ki büyükler için de belki söz konu ama evet. hele Bugün 10 yaşında olan çocuklarımız 20 yaşına geldiğinde ekmek peynirden çok herhalde... ...hani diyoruz da ekmek peynir diye bir kavram var, ekmek peyniriyor, Peynir, peynir yani ekmek gibi diyor. Peynir ekmek gibi zannediyorum internet telefon gibi diye bir kavramla değişilecek bu herhalde. Evet. Şimdi üstadım internet bağımlılığı ki zikrullahtan alıkoyuyor, ibadetlerden alıkoyuyor... ...insani gereklerimizden alıkoyuyor, sağlığımızla bizi sorumlu hale getiriyor. Bunu bırakmak mı zor... Yoksa Mekke'den Medine'ye gitmek mi zor? Buyurun siz şimdi cevap verin. Yani ya toplumu bu, gözetleyen bu birisi ben, olarak. <gülüyor> ben onu size şöyle soru olarak getirmek istiyordum. Yani bugünün Mekke'si nedir? Ben Medine'si sordum nedir? sordum ama. <gülüyor> bugünün Mekke'si nedir? Medine'si nedir? Yani hicreti anlamak için... Hakikaten bugünün Mekke'si nedir? Şimdi siz yani, internet bağımlılığı Misal, internet mesela, mesela yani internet bağımlılığı ya da işte televizyonlu odadan televizyonsuz odaya geçmek. Yani belki de bugünün Mekke'si televizyonlu odadır. Belki. Değil mi yani Mekke'si internet bağımlılığıdır Medine'si işte özgür bir düşünce alanı oluşturmaktır onun için yani hicreti anlamak için de bugünün hicretini anlamak için de hakikaten bugün Mekke neresidir Medine neresidir Buna kafa yormak gerekiyor asıl e, işte o bağımlılıklarımız modern hayat tarzı dediğimiz şeyler yani İslam'dan e, uzaklaşılmış alanlar yani biz kendi içimizde mesela hicret edebiliyor muyuz? değil mi? Yani Allah'ın yasakladığından kaçmak anlamında hicret ya da niyetler mesela o kadar çok şeyin altını çizdiniz ki mesela değil mi? Niyetleri arındırmak hicret konusunda. Bir misal vereyim mi hocam evet, ben? Buyurun. En çok sizi konuşturursunuz hocam. <gülüyor> Yok, yani ben, ben dönüp dolaşıp mı? sizi konuşturacağım. <gülüyor> Şimdi en çok sorulan fıkıh sorularından, çetrefilli fıkıh evet. sorularından birisi e ...bizim iş yerinden cumaya gitmek mümkün değil... ...cuma kılmasam olmaz mı... ...ya da cumayı ne yapacağım... ...ya da onun yerine öğle kılayım mı sorusudur... Evet. ...şimdi... ...bu bir hicrat tarzı işte hocam... ...dünyada tek fabrika var... ...başka bir fabrika yok dense... ...ne âlâ... ...o zaman evet. Yesrip yoktu... ...Mekke'de yaşadılar diyecektik... ...bir Müslüman... ...madem ben üç defa kılmasam... ...imanım tehlikeye girecek kadar... ...büyük bir namaz olan... ...cuma namazına beni bu patron göndermiyor... Evet. ...istifa dilekçemi basıp... ...tazminat hakkımı da yakıp... <gülüyor> ...hadi eyvallah... ...demesi bir hicret değil mi üstadım? İşte yani bir yermek keleşmiş ...siz Medine'nizi arayacaksınız... ...benim yani... lokal hicretim bu değil mi? Evet tabii ki, tabii ki... ...ben bir cuma namazını... ...asgari ücrete kurban ettikten sonra... Bir Muharrem'de bir salonda 3000 kişi oturup bir hafızı dinleyerek Hicreti kutlasam ne olur? Kutlamasam evet. ne olur? Soru. Hocam Kur'an'da malumlarınız bir ayet var. Hani ahiret ortamını, mahşer ortamını anlatıyor ve e, mustadaf insan yani ne yapalım yapamadık, e, zayıf düşürüldük falan diyor. Elem <gülüyor> tekun şimdi Allah'ın arzı geniş değil geniş miydi? Değil miydi? Şimdi o, o da değil mi bir hicretle bağlantılı okunması gereken Yani bunu biz bu ayeti başka iş yeri yok muydu? Mesela, Evine 300 metre uzak bir başka yere gitseydin. Evet. Yani askeri ücrete cuma kurban edilir mi? Evet. Bu soru bir. İki, şimdi bir genç soru soruyor günlük hayata hicreti indirelim diyorum hocam. Hı, Tarihi hı, hı. konuşmamızın bir gereği yok. yok zaten yani. oraya gelmek için. Yani. Şimdi genç soruyor. Diyor ki, Nurettin Yıldız <gülüyor> neyiyle fariktir? <gülüyor> ya şeriatına şeriatına hayranlığı Elhamdülillah. Şey yani hayatın içinde İslam'ı yaşanabilir kılmak. Hocam İnşallah. örneklerle evet. Şimdi çocuk diyor ki hocam diyor ben filanca kızı sevdim. Biz evet. anlaştık Annesi ben ölürüm de bu düğün olmaz diyor evet. Babası da olmaz diyor Fakat biz birbirimizi çok seviyoruz ee, Kaçıp evlensek Şafii mezhebine göre caizmiş hmm. Dolayısıyla bu nikah illa Şafii mezhe, Hanefi mezhebine göre caizmiş İlla Şafii mezhebine göre olması lazım nikahımız Hanefilikte de hak değil mi? Evet. Doğunun sorularından biri bu Doğu bölgesinden özellikle Öyle mi? Önce şey yani Hanefilikte caiz mi Şimdi Hanefilikte baba onay Vermese de nikah resmiyette Muğtebertir evet. o kadar ama Resmiyette zina tamam. değildir bu yani o kadar. Kaçırılma gibi e... Ya yani bu var tamam. o kadar Hı. Bütün kaçırılmış Kızların evliliklerinin e, sığındığı Mutebelli. çatı İmam-ı Azam'ın çatısıdır Rahmetullahi <gülüyor> yani. İhtilafı ümmetin ihtilafının rahmeti de budur Böyle olmasa bir sürü Kötü isimlerle tabii, bu tabii. toplum çalkalanır Allah Ebu hanife rahmet etsin Bu iştihadı da güçlüdür Yalnız böyle aman Derme çatma bir iştihat değil e, Şimdi Bu gence diyorum ki Canım kardeşim Tamam Burada bir sorun var anne ve baba. Kur'an'ın diyor ki senin. Allah'tan sonra bir insan üzerinde en büyük hak anne babaya ait. Yani çok net İsra suresinin ait. Allah ana baba. Evet. Ya bu kadar yakınlaştırma da acayip ya, bir şey hocam. Ya. Ya, evet. Hangi birleşmiş milletler, hangi medeni hukuk anneyi babayı bu noktaya getirebilir? ya? Evet. Yani yerde toprak üstündeki bir insanı Levi Mahfuz'a bağlantılı hale getiriyorsun. Evet. Sadece anne baba olduğu için ya. Evet. Levi Mahfuz'da arş gölgesinde duruyor anne baba. Müşrik bile olsa üstelik. Evet. Bir anne baba müşrik bile olsa böyle bir itibar, itibar, şey. Allah itibar vermiş. Şimdi diyorum ki güzelim haklısın, sevdin, ettin. Fakat dikkat et Allah'tan sonraki en büyük değeri çiğneyeceksiniz siz. Ama ben aşık oldum diyor. Evet. Bu cümleye şimdi takılıyorum ben diyorum ki kaç yaşındasın 23 ne zamandan beri bu kızı seviyorsun 2 senedir o kız sana ne zaman aşık oldu 2 senedir o kaç yaşında o da 23 Bu kız 23 senedir Allah'ın o güçlü bağı anne baba bağıyla duruyor sen 2 senedir bağlandın matematiksel olarak düşün İki sene ile 23 seneyi nasıl eşit tutuyorsun sen? Evet. Biri kök, öbürü dala yapışmış bir sümük gibi bir şeysin sen. Hiç yoksun anne babaya göre yani. Hiç yoksun gibi. Ama hocam diye başlarken ben de diyorum ki... ...madem Allah anne babanın gönlünün kırılmamasını murat buyurmuş... ...yüzde evet. yüzde haklısın sen. Ya sadece İsra suresinin bu ayeti için... İstemem bu evliliği de olmaz mı ya diyorum ama salamıyorum hocam diyor. Peki öz kocalarını karılarını ashab nasıl bırakıp Medine'ye gittiler? Evet. Yedi sekiz çocuk annesi karılarını nasıl yok saydılar? Kocalarını nasıl yok saydılar ya? E hicreti onlara göre anladığımız zaman sen ve ben nereye oturacağız? Sen sonradan bir salya gibi çıkmış bir aşk güya. O da ne zaman boşayacağın bellidir Allah bilir. Bütün bu balavraların çok çabuk boşayacağını da gösteriyor olabilir yani. <gülüyor> Çünkü ifrat üzere gidiyorsun. Evet. Aşırı doğal olmayan bir e, hormonlu sevgi besliyorsun. Bu hormonlu sevginin sonucu belli. Hormonlu da bir boşama icat edeceksin sen. Nitekim görüyoruz yani sahneler nasıl oluyor. Şimdi bu gençlere diyorum ki uzatmayalım. Sen bunu bir hicat kabul et. De ki, madem ki Rabbim Anneyi babayı çiğnemeyin diyor Ben de Rabbimin hatırı için bu açtan Ferahat ettim de, seni de Allah görsün ondan daha güzel bir nasip Çıkarsın senin önüne evet. Hocam bunu da hicret olarak kaydetmemiz evet, Lazım evet. E, Odadan geçemiyorsun internetten geçemiyorsun Sevdiğin kızdan geçemiyorsun e, Hicret nereden geçeceğiz biz evet. Hep şimdi Medine'ye gidip deve üstünde e, Yani hicret gelen, Hicret için gelen insan mı Olmamız lazım bizim Hicreti Mekke ile Medine'den Kaldıralım Deve ile bağlantısını simgeleyelim Bitsin Hicreti bugün Şeytanın ağlarına indirgeyelim. Şeytan bizi nerede kilitliyor Kör aşklarda tutuculuklarda Yani mesela sigara tiryakili Tam bir hicret konusudur hocam Madem Rabbim... bırak bakalım Yani, yani hocam Şimdi Kur'an'ımız e, buyuruyor ki biz onlara ölemen leketeb narim enktulû enfusukum eyhrucu min diyârikum. Ma faalûhu Yani biz onlara öldürün kendinizi bakalım. Yani intihar edin. Veya çıkın ülkenizden topraklarınızdan bakalım desek çoğu yapamazlar bu işi Allah buyuruyor. Burada çok ince bir nokta var. Demek ki hicret etmek ölüme denk bir şey Allah katında. Yani Allah yaratıcı, halıkımız olarak bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz, ekonomik menfaatlerimizin olduğu yerlerden hicretimizi bu kadar zor, ölüme denk bir şeylik evet, olarak görüyor. Evet. Bu da gösteriyor ki ashab-ı kiram ölüme muadil bir iş yaptılar hicret ederken hocam. Tabii. Kolay mı ya? Sana İbrahim aleyhisselamdan, dedenden kalmış bir evin var orada ya. Bu müteahhitten aldığım bir bina değil. Deden İbrahim aleyhisselam ya da İsmail aleyhisselam evet. ya da onun torunundan kalmış sana. Yani tarihi Diğeri olan bir toprağa, evi, üstelik iman ettiğin Kabe'yi bırakıyorsun, meçhul bir yere gidiyorsun. O zaman muhacir olan e, sahabenin yaptığı fedakarlığı da idrak etmek lazım. Evet, burada şunu tam, sahabenin yaptığı fedakarlığı kitabımız, Kur'an'ımız ölümle eşit e, fedakarlık eşit, görüyor. Evet. İntihar yani cana kıyması bir insanın kendi canına kıyması nasıl zorsa... Demek ki hicret etmesi de öyle zor bir şey. Evet. Asab ı kiram sigara bırakmak gibi bir şeyden konuşmuyoruz. Ya. Yani sevgilisini bırakmak gibi bir şeyden konuşmuyoruz. Ya ölüme muadil bir iş yaptılar ya Allah'ın katında. Kur'an bunu o ve o dediğine göre iki denk görüyor hicret etmekle. ki Bunu da münafıklara itham ediyor. Münafıklar bunu yapamazlar diyor. Hocam orada yani o hicrete e, karar vermek, e, güçlüğünü göze almak. Değil mi? Yani o, o sahabenin imanıyla da bağlantılı. Şüphesiz da. bu bir iman mesela. işte ee, bugün evet, sigarayı evet. bırakarken ...sevdiğim birisiyle ilgili bir maceraya son verirken... ...internet bağımlılığından kurtulurken... ...işte televizyonlu odadan televizyonsu odaya geçerken... ...adına ne diyeceksek evet. artık... ...bütün bunlarda gelmek istediğim nokta şu... ...hicretten önce iman öğrenilmesi lazım hocam. Evet. İman evet. kökleşecek ki... ...haydi deyince peygamber aleyhisselam... ...ya da Allah'ın ayetini haydi duyunca... ...daha ne gerekçe soracaksın? Yani sigarayı yani, madem evet. misal verdik bir toplum afeti bu sigarayı örnek verelim yani dini bir de, belgeye de ihtiyacı yok akıl var sağlık kuralları var zaten bu tereddütsüz bir mantığın kolayca bırakabileceği bir şey ya da işte diyoruz ya şu odadan şu odaya geçsin o kadar da kolay değil hocam gene odaya geçer ama kapıyı açık bırakın çocuklar ben de buradan duyayım sesini televizyonu diyebilir hocam bu yani e, hicretin Kolay olmadığı bir vaka o zaman da hicret edemeyenler oldu muhakkak oldu e, hicrett edemeyenler oldu onun için de hani peygamberimizin e, iyi hazları Salallahu Aley vesele'min Kur'an'ın iyi hazları var yani e, hicrett etmenin bir iman meselesi olduğu hususunda. Ya nasıl gerekçeler oldu? Mesela hicretin önünde insanlar kendilerinde nasıl bir e, böyle direnç hissettiler içlerinde? Şimdi. Yani şimdiki zamandaki iç dirençlerimizi anlamak bakımından belki o da önem taşıyor. Şimdi tabi hicret etmeyen sahabi sayısı çok az. Evet. Ama onlar sonra Mekke'nin fethine kadar hep geldiler. Evet. Geldiler. Ee, en efendim, son bir sahabiden söz edilir değil mi? Yani hatta yolun neresinde vefat etti gibi, gibi, gibi. değil mi? Yani yaşlı bir sahabiden. Şimdi e, kalan sahabilerin e, özürlerini böyle bir anket üzerinden tespit etmemiz mümkün değil. Evet. Kartları ve Allah. O arada kayboldu tabii, bu sırlar. Tabii. Ama yani ashab-ı kiram, hicret eden ve etmeyen ashab-ı kiramın ...gerekçilerini tam bilmiyoruz... ...ama evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ...bunu bir iman meselesi gördüğünü biliyoruz... Evet, evet. ...önemli nokta da bu evet, zaten... Yani ...hakimin kararı... ...imanı olan gelir bu tarafa şeklinde... Evet. ...dolayısıyla o... ...babası hasta olduğu için mi gelmedi... ...ayakkabısı yoktu... ...ayakkabı bulamadığı için mi gelmedi... ...onu Allah biliyor... Evet. ...özrü olan vardır... ...makuldür özrü... ...Allah kabul buyurmuştur özrünü... ...ayrı bir şey... ...bunlar hiç girmeye gerek yok... ...ama Efendimizin... ...gelmeyenin imanında sorun olduğu... ...şeklinde bir telakkiyi tensip buyurduğunu evet, biliyoruz. Biliyorsun. Bugün elbette haşa, işte bu bahsettiğimiz bizim hicrettir dediğimiz şeyler, bu asineceti dediğimiz şeyler üzerinde sıkıntısı olan mümin kardeşlerimize biz de senin imanından şüphe ediyoruz yüzde haşa Demiyoruz, böyle, evet. böyle billah böyle bir şey desek bizim imanımız tehlikeye girer zaten. Yani. Evet. Kimse imanla konuşamayız biz. Tabii, tabii. Ama genel ilkeler üzerinden. Bu mesele iman meselesidir diyoruz. İç, i̇çimizde onu geliştirmek gerekiyor. Ona Çünkü işaret etmek ne dedik? istiyoruz. Hicret tarihi bir olay değildir. Evet. İmani bir olaydır. Evet. Ashab-ı muacirlikten kazandığı ecir tarih misyonu değildir. Tarih işte devlet kurmak o değil Allah'ı kazandılar hicretle ya. Evet. Allah'ı kazandılar. Onları evlerini açanlar da Allah'ı kazandılar. Hicret eder gibi oldular onlar. Çünkü karşı tarafı olmayan bir yere nasıl gidecekti asabikâ. Ensar dediğimiz değil yani, mi? Onların... Belki, onlarınki de bir başka tabii. Onlarınki belki de daha da büyük bir nokta. Burada ensar deyince bir noktaya da işaret etmemiz lazım. Şimdi nasıl muhacirlerden Allah için hicret edenlerden konuşuyoruz. Bu asırda da hicret işte şudur budur diyoruz. Bir de ensar kadrosu bu asırda kimdir diye koğuşturmamız evet, lazım. Yani hicretle birlikte onu da Madem, istersen şimdi bir mesela değerlendirelim. Mesela internet bağımlılığından hicrete muhacir ve ensara bağımlı evet. kimse muhacir o olacak. Evet. Ama hoca efendiler böyle radyo sahibi olanlar. ...emri bir maruf konumunda olanlar... ...nehyan-ül münker yetkisi olanlar... ...yani ümmeti Muhammed içinde... ...iki söz konuşma... ...iki satır yazma kabiliyeti olanlar... ...ensar olmak... ...veya Yesrib'de hurma bahçesinde oturmak... ...durumunda kalacaklar... ...çünkü hep biz burada... ...hicretten söz ediyoruz ya, ...ensarsız hicret olmaz... Evet. ...nereye gidecek bu insanlar... Yani, açmış ...internet bağımlısı yani... bir Müslümana... ...bundan kurtul diyoruz... Evet. İyi de bir hoca efendi ona Kur'an okuma zevki aşılayacak... ...ondan kurtulup Kur'an okumaya gelsin. Evet. Zikrullah sevgisi verecek ki... ...ya beş dakika onunla uğraşacak yerde oturup... ...yüz defa kelimeyi tevhid okuyayım desin. Evet. Yani bu... ...hicreti konuştuğumuz her yerde muhacir... ...doğal olarak ortaya çıkıyor... ...ama bu bir eldir, ses getirmez. Ensarı da bulacağız... ...ikisinden ortak bir ses çıkacak... biz izi ilahi Biz sigara bırakmaktan söz ediyorsak... ...o Müslümana bu dopingi yapacak... ...babası, abisi... ...kardeşi, cami imam efendisi... ...caminin müezzini... ...kimse artık... teyze, Belki hala... Medine'yi e, hazırlayan... ...değil mi? Hicreti hazırlayan... Musab, Musab da lazım... ...radıyallahu anh... Yani, evet. ...yani her halükarda... ...hicreti diyoruz ya... ...develerden kurtaralım ya... Deve, deveyle ile hicret yapılmasına gerek yok... ...online hicret de olabilir... <Gülüyor> ...olur hocam... Bir tweet atmak diye bir şey icat oldu. Şimdi tweet hicret sebebi olabiliriz. Yani Musab'ın tatlı sözleri. Niye tweet, tweet üzerinden yayılandı? yayılan bir söz olmasın? Evet. Yani Rabbim onlara deve verdi. Bize de online üzerinden dünyayı tur atmak için on saniyelik bir fırsat veriyor. Evet. Yani e, Musab radıyallahu anh'ın yaptığı eylem bugün aynen yapılması gerekmiyor. Ama o ihlasla yapılması gerekmiyor. Evet. O nasıl Allah için yaptı? Bizim de Allah için yapmamız gerekiyor. Yoksa sistemimiz, kullandığımız malzemelerimiz, dökümanlarımız değişik olabilir. Burada hocam hicreti, en baştaki sözlerime ben izin verirseniz tekrar dönmek istiyorum. Sözü çok etrafında dolandırdık. Hicreti Medine'den taşımak zorundayız. Dünyanın her, her yeri hicret merkezidir. Müslümanın olduğu her yerde... Çünkü kıyamete kadar Müslüman, şirkle ve şeytanla mücadele devam edecek. Evet. O zaman hicret de devam edecek. Evlerimizin içinde Mekke ve Medineler olabilir. O günün evet. Mekkeleri, o günün Medineleri olabilir. Hiçbir sıkıntı yok burada. Olması da tabiidir. O zaman Abi, evlerimizin içindeki Mekke'yi fethetmeyi içimize koymamız lazım. Koyma. Mesela bir de o var. Yani. Ben şimdi sıralama yapmak istiyorum evet, müsaadenin. Buyurun. Bir. Birinci, ikinci, üçüncü Yani yüz madde sayacaksak ilk doksanını üstad bu madde sayayım ben evet. Evlerimizi hicret merkezi yapmak zorunda Evet çok güzel Evin içinde evden eve Evet Mesela e, Muhacir olmayan babası için Efendimiz'e geldi ne dedi hanımı Babamı sokayım mı eve ya Resulullah <gülüyor> Evet Niye biz Falan akraba çocuklarıma çok negatif etki yapıyor. Onun çocukları çıplak, benim çocuğumu etkiler. Ona ziyareti gidelim mi, o bize gelsin mi diye niye sormayalım biz? Evet. Hicret işte hocam. Altyapısı hicretin. Dolayısıyla evlerimizin yeri yüzde 80-90'larda hocam. Gerisi çok kolay. Evlerde doğup büyüyen insanlarız biz camilerden önce evlerde mümin oluyoruz. Evet. Evde mümin olmayan camiye neye gitsin ki? Tabii Camiye gitmek için evde donanım yapmak, gusle alıp abdesti alıp camiye gitmek gerekiyor. Evet. Bir bu. İki, iş yerlerimizden hicrete hazır olmalıyız. İş yerlerimizin içinde, iş, iş alanımızda esnaf, tüccar neyse artık ve çalıştığımız yerde mümin kimliğimiz eziliyorsa eyvallah giderim buradan ben. Mümin kimliğim burada korunmuyor. Haramı... Atamıyorum etrafımdan. Çünkü hadis ne diyor? Çok net bir şekilde. Üçüncü hadis ne demişti? Üçüncü blok hadisler. Allah'ın ne kaçmaktır hicret. E, 20 tane kıyafeti bile berbat bir bayanın ortasında dört erkek çalışıyoruz biz. Ya Hangi göz kendini burada koruyabilir Allah'ın haramından? Hangi lavabaliliği önleyebilirsin? İkaz ederim. Bu çalışma ortamı uygun değil. Bu iş böyle denirse beşi, saat beşi bile beklemem. Eyvallah. Eyvallah. Mesainimi mi yakacaksınız yakın eyvallah İşte buyurun Muhacir Bey Muhacir Öbür mümin kardeşim de gel kardeşim Sen madem haramdan kaçtın Biz iş yerinde sana iş verelim Buyurun Ensar Bey Ensar, Bey. Ensar Efendi Hazretleri Bu evet. da Ensar işte İş yerinde böyle bir şey Üç üstadım Okul hayatımız Bilhassa çocuklarımızın okulları Hicret konusu olmalıdır ...yabancı dilmiş... ...özel okulmuş... Bunlar bir tefekkür edelim ya... ...bugün mesela devlet okullarında... ...şu var bu var diye aileler... ...vermeyelim devlet okulları diyorlar... ...buna inanmıyorum ben üstadım... ...yani orada ahlakı bozuk olur... ...ondan ziyade şu kadar gelirleri var... ...hala devlet okulunda okutuyor... ...kompleksi var... Evet. ...bu benim iftiram... ...gibi de algılanabilir ama... ...görünen köy kılavuz istemez... ...neden? Çünkü bugün... Devlet okulları dediğimiz 2 bin bin öğrencinin bulunduğu okullarda hakikaten bir ahlak zafiyeti var. Nedir bu? Şu i̇şte sigara çocuklar şu bu filan. Özel okullarda bunların aynısının olmadığını kim garanti etti bize? Bir iki özel okula bilhassa kız okullarına özel kız okullarına gönderilen çocukların kaptığı zengin hastalıklar öbüründen aşağı değil ki. ...tüketme delisi bir kız oluyor bir sene sonra o çocuk... ...bunu anneler babalar niye düşünmüyorlar? Evet. Yani özel okulda da kapılan hastalık çeşitleri var. Var evet. Dudağını boyatmaktan, kaşını aldırmaktan... ...ayakkabı topuğuna kadar... ...özel okullara bilhassa lisede giden... ...liseli kızlarımız... E ...orada kaptıkları hastalıklar... ...yani zengin aile hastalığı... ...tüketmeyi ibadet zanneden... ...kültürün hastalığı var... ...özel okullarda... Evet. Bu Yani düşünme sadece orada uyuşturucu bağımlısı varmış o devlet okulunda. Burada olmadığını kim teminat altına aldı ki? Oradaki kanun buradaki kanun. Burada da müdür bir şey diyemiyor çocuğa. Evet. Gibi. Yani illa böyledir diye değil. Zaten bunun mücadelesi yapılınca o özelin özel olan bir okul olmuş olur. Onu evet. kim yapıyorsa Allah razı olsun. Şunu söylüyorum. Anne baba ...devlet okulundan aldım... ...özel okula verdim... ...ve elhamdülillahi rabbil alemin... ...bundan sonra bol bol şerbet içebiliriz... ...diye düşünmesin diyor. Evet. ...belki oradan da bir hicret gerekebilir... ...ve bir başka hicret... ...halanımız üstü... ...hocam 2-3 dakikalık bir süremiz kaldı... ...öyle mi? <gülüyor> ...toparlayalım inşallah... Yani ...bu programdan hicret etmeyelim de... <gülüyor> ...şimdi bir başka noktamız... ...bizim köy derneğimiz var... ...evet... Bizim Aba ecdadımızın doğup büyüdüğü köylüler bir dernek kurmuşlar. İnsancıl bir şey. Orada her Müslüman köyünün derneğine gitmelidir. Evet. Ama bir de baktık ki bizim köy derneğine kumar bulaştırmışlar. Eyvallah ben bu köylü değilim artık. Evet. Bu köylü ebedi değilim. <gülüyor> bittim, bittim düğüne gittik köyde baktık ki e bizim köylü hepsi diye akraba sayıldık. Kadın erkek bizi karma çorman ettiler. Ne yapıyoruz biz? E biz aynı köylüyüz. Ben değilim bu köylü bir jet ettim bu köyden. Derneğin de biz bir köy derneği kurduk. Köyümüzü kalkındıracağız. Çeşme yapacağız. Toprağını beton yapacağız. Tamam güzel. Aa burada ırkçılık başlamış. Eyvallah. Hizet ettim bu köyden ben. Evet, evet. Yani hiç et hep Mekke'den değil üstad. Lanet etmiş mi Allah kumarı etmiş? Çıplaklara lanet etmiş mi? Etmiş. Irkçılığa lanet etmiş mi? Etmiş. E burada var mı? Bunlar var. Benim ne işim var burada? Evet, evet. Allah Mekke'den Allah hicret etmem gerekiyor. Ne gerekmiyor. yettiğinden kaçmak. Ne yettiğinden kaçıyorum. Evet. İşte bu asrın hicreti bu. Köyümün derneğinden fedakarlık yapacağım. Ebeyse onlardan kız aldık verdik. Ashab-ı kiram da kız alıp vermişlerdi. Nasıl bıraktılar Mekke'yi? Evet. Ebu Zer nasıl bıraktı radıyallahu Allah'ın? Zaten kız alıp verdiğin yerden hicret edersen Allah buna hicret diyor. Evet. Karnı aç olan göç eder. Onun ki hicret değil, göç onun ki. Evet. Zaten burada açtık, sefildik. Haydi Allah oğlum, yollara gidip tekbir getirmek yolda bir şey değiştirmek sen karnını doyuracaksın. bir fırın arıyorsun. Hicretleri aramıyorsun ki o zaman. Bu sebeple ustam, bugünün hayatında Allah'tan rızasından. Peygamber aleyhisselamın sünnetinden Bu ümmetin ahlakından Kültüründen Yontmak zorunda kaldığımız Her yer hicret etmek zorunda Kaldığımız yerdir evet. Böyle bir ölçü evet, koyalım evet. Çok teşekkür ederim Evet, Bugünün Mekke'si Medine'si herkes Sizin çizdiğiniz çerçeve içerisinde onu görüp değerlendirecek İnşallah Ve kendi Medine'sini arayacak inşallah, i̇nşallah. Çok teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programımız. Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda inşallah buluşmak dileğiyle hayırlı günler, Hicri